Mustafa el tutulamıyor, tavaf edilemiyor. Bu tip nedenlerle abdest zorunlu bir ibadettir. Bu kadar. Şu faydası var mıdır? Elbette olabilir. Şuna yararı var mıdır? Olabilir. Ama bunları ibadet gerekçesi olarak biz düşünmeyiz. Bir ibadeti ya da fıkıhta